delil olalım. Hayra yol gösteren kimse olalım. Şeyh Salih el-Uşeymîn rahimehullah diyor ki müellif keşke bu ayeti bu ayetten sonrası için diyor. O ayet ve ceallehum eimeten yehdune bi emrine. Allah Teala diyor ki bizler onları dinde imanlar dinde örnek insanlar eyledik. Onlar ki yehdune bi emrina. Bizim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 hidayet rehberi olan insanlar eyledik. Onları imamlar eyledik. Onlar ki, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَمَّا صَبَرُوا bi بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Şeyh Saliha'l-Ufeymin Rahimahullah diyor ki bu ayetin devamı da şöyle. وَلَمَّا صَبَرُوا Biz onları ne zaman dinde imam eyledik, dinde örnek kullardan eyledik, ne zaman? sabaru, صَبَرُوا لَمَّا sabaru.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 yazılması gereken bir kaide kural söylüyor. Diyor ki, biz sabrı ve yakin tunalul imamate fi dind. Biz sabrı ve yakin tunalul fid din. Dinde imamlık, dinde insanların örnek alınan bir kimse olmasını istiyorsa bir insan, bu mertebeye, bu makama ancak neyle ulaşır diyor? Biz sabrı ve yakin.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 başa gelen musibete gösterilecek olan sabır, o musibetin ilk indiği anda yapılması lazım. Başına bir sıkıntı geldi, bir vela geldi. Dilinde bir şey söylemiyorsun ama kalbinden ne var? Bir tadadur, bir böyle bir isyan. Niye bizi buldu dermişçesine kalbin ne yapıyor? Böyle bir şeyler içeriyor. Sen o zaman sabrı kaybettin. Başka neye edeceğiz arkadaşlar? Badet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 Kıvıçlar'ın takmışlar gelmişler aleyhissalatü vesselamın huzuruna yanına. min mudar bel kulluhum min mudar. Diyor ki ravi bu gelen insanların çoğu hatta bilakis hepsi diyor mudar kabilesinden. Meşhur mudar kabilesi. Feteme'ara ve chu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü değişiyor bu, kimse, bu kimseleri görünce, bu insanları görünce. Nasıl bir değişme bu?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 Fedaḫala thumma ḫaraca. Evine giriyor ve sonra çıkıyor. Feemara <gülüyor> Bilalen faezzana wa aqama. Bilal'e emre diyor ezan okuması için. Bilal de ezan okuyup kamet getiriyor. Fa <gülüyor> sallâ Namazı kıldıktan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor hutbe veriyor. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hutbeleri iki türlü arkadaşlar. Bir mutad hutbeleri var. Her cuma yaptığı hutbeler bunlar. Bir de mutad olmayan hutbeler. Durum gerektirdiğinde vaziyet gerektirdiğinde verdiği hutbeler var. Aleyhisselatü vesselam hutbeye çıkıp bizim de Nebi sallallahu aleyhi ve sünnetine ittiba etme gayesiyle okuduğumuz hutbeyi hacdeki ayetleri okuyor Aleyhisselatü vesselam. Ya eyhellezine ya eyennasut taku rabbakumullezî halakakum min nefsin <Sessizlik> vâhideh ve minha zevceha sizleri tek bir nefisten yaratan ve o nefisten de eşini yaratan. Ve vesse minhumâ ricalen kethîran ve nisâ'a. Ve o ikisinden yeryüzüne birçok erkekler ve kadınlar yayan. Vette tesâelûne bihî vel erham. Kendi adına birbirinizden talepte bulunduğunuz, istekte bulunduğunuz ve akrabalık bağlarını kop koparmaktan sakındığınız Rabbinizden korkun ayetini okuyor. Allah, Allah Resulü'ne insanların huzuruna çıkarak.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 Velev ki diyor kendinizi Allah'ın azabından hurmanın yarısını vererek ne yapın? Koruyun. Koruyabiliyorsanız onunla bile koruyun. Yani yapacağın iyiliği hiçbir zaman ne olmayacaksın? Küçük görmeyeceksin. Yani hurmanın yarısını vermek normalde nedir? İnsanın küçümseyeceği bir şey olabilir değil mi? Hurmanın yarısı ne eder ki? Diyebilirsin. Ama öyle değil arkadaşlar. Ve sonra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 hatta قال ولو بشق تمرة. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani velev ki kendinizi bir hurmanın yarısıyla da olsa abin Ateşten koruyun. Feja'a min el ansar. Ensar'dan bir adam geliyor arkadaşlar. Bir surratin elinde bir poşetle, elinde bir keseyle bu manada bir keseyle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 Toplana toplana ne olmuş? Böyle tepe olmuş. Birisi elbise tepesi, birisi yemekten oluşan bir tepe yani. Böyle yükseklik. Hatta ra'aytu veçha Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yetehellelü Diyor ki ravi, bir de baktım ki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzü gülmeye başlamış. Ve diyor yüzü parıldamaya başlamış. Niye? Ashabından olan o garibanlar için ne yapıldı orada?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 tutarsa tutarsa Kim İslam'da unutulmuş bir sünneti ihya ederse de diye tercüme edebiliriz hadisin akışına göre yahut kim İslam'da emredilen bir şeyi ilk yaparsa ne olur felehu ecruha ve ecru men amile biha min ba'dihi min şey O kimseye o güzel yol tutan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 O çok önemli bir husus arkadaşlar. Onun için İzaamat İbn Adem ne diyor Resulullah? İbn Adem. Adem ol öldüğünde ameli ne var? İnqata'a ameluhu Ameli kesilir biter. Öldüğün zaman toprağa girdiğin zaman amelin kesiliyor. Bunlardan bir tanesi de ne arkadaşlar? Sadakayı i cariye. Yani sen bir hayır yapmışsın. O hayırdan sonra senin arkandan ne yapıyor bu?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 Yıllar ki ey Vahabiler onların deyimiyle yoksa biz kendimizin Vahabi olduğunu ne yapmıyoruz? Zaten iddia etmiyoruz. Değil mi? Bizler ehl sünnet vel cemaatiz. Selefi salihin yolundan giden Selefileriz. Hani siz dinde bir i hasene olmaz diyordunuz. Alın bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam kim dinde yeni bir çığır açarsa diyor. Yani dinin aslına ters düşmeyen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 onun arkasından giderek ne yaptılar? Sadaka verdiler. Hangisi arkadaşlar? Elbette ki ikincisi değil mi? Şey vakıflar gibi mesela. Yani Şeyh Albani rahimehullah bunu çok güzel açıklıyor. Yani ki, hadisin başını söylemiyorlar. Hadisin başını kırpıyorlar. Hadisin sonunu kendilerinin sema danslarına, rabıtalarına toplanıp taşlar dağıtarak Allah Allah'ı topluca böyle bağırarak, çağırarak hatta böyle ha diye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 Binde rabıta varmış diyor. Evet. İkinci hadis arkadaşlar, An İbn Mesud radıyallahu anh en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal, "Leise min nefsin tuqtalu zulmen illa kana ala ibn Adem el-evvel kiflun min Haksız yere zulüm ile öldürülen her nefsin, her nefsin kanı akıtılan her nefsin payından Adem'in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 alakalı oğulları ile alakalı. Ha, bilmek, bilmek. Bunu bilmiyoruz. İki tane bu manada olayın geçtiği oğlu var. Bunlardan bir tanesi diğerini ne yapıyor? Öldürüyor. Bu meseleyle alakalı arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Burada duralım. Subhanakallahumma bihamdik. <Sessizlik> Eşhedün la ilaha illa ente.